Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamîm Tenzilul kitabin Allah'ın azizil hakim Hamîm Bu kitabın indirilmesi o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi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 İnkarında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele. Ayetlerimizden öğrendiği bir şeyler olursa, onlara alayadır. İşte onlara hor ve zelil edecek bir azabın geleceğini müjdele.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 sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. <Sessizlik> Gerçekten biz İsrail İsrailoğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık. Wa a'taynahum bayyinatim min al-am illa min ba'd ma ja'ahumul ilmu baghyan inna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 Sonra din içinde seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tabi ol. Gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma.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 Kıyamet saati gelip çaktığı gün, işte o gün, batıl dava peşinde olanlar, en büyük kayba uğrayacaklardır. O gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış,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 مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ Derken yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı kendilerine her taraftan sardı. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغضتكم الحياة الدنيا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 Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk yalnız O'na aittir. Aziz ve Hakim O'dur. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.